Elhamdülillah min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ve saffi jazmay. Mevlid-i Rabbani'den Akaid-i İtikad'ı ile alakalı mühim bir metin var. Ona okuyacağım inşallah. Birinci 266. mektup. El Mektubü's Saadesu ve 60 ve 200 266. mektubu şerifi İmam-ı Rabbani Kudsi sırları ilel Mahdûmeyn-i Muharremeyn'in Yani İbne-i Şeyh'i el Abdullah ve el Ubeydullah. Kıymetli müterem şeyhinin iki evladı olan Hoca Abdullah ve Hoca Ubeydullah isimli zatlara gönderiyor. Bir beyanı bazı mesle'in kelamiyeti ala vefk-ı araya i sünneti ve cemaati. Ehl-i sünnet ve cemaat ulemasının görüşlerinin açıklamalarına uygun şekilde kelam, ilmi kelam, hakaret meselelerinden bazıları açıklayacaklar. قَدْ زَهَرَتْ لِهُ عَلَى تَرِيْكِ الْكَشْفِ وَلِيْلْهَامِ لَا عَلَى وَجْهِ ذُلُونِ وَلِيْلْهَامِ Bunlar kendisine açık bir keşifle ve ilham ile sağlan sahih bir ilham ile bildirmiş zan ve tahmin ile vehim ve değil bunlar Bunları okuduğum zaman sünnesinin ne kadar uygun olduğunu anlayacağız. وَرَدْ تَعْلَى الْفَلَاسْفَةِ felsefeciler üzerine red اتباهه mültefelsifeti mültefelsifeti felsefe ile uğraşan felsefecileri taklit eden bir takım ve de müslüman olduğunu iddia eden bir, bir takım kimselere itikat bakımından reddiye olmuş oluyor. Ve alezzene adikati vel melâhideti el müteşebbihine bissofiyeti sofilere, dervişlere benze, benzemeye çalışan derviş kılığında olup halbuki mülhik dinden çıkmış ve zındık olan bir takım sapıklara da reddiye olacak. El ve bayağı bazı, yani bazı meselelere müteahhitatı bir salat, aynı zamanda namazla alakalı bir takım meseleleri beğenecek ve metin tarikatın naxsi mendiyeti, güzel naxsi yolunun özelliklerini bahsetip oyuğu meteleyecek. Ve menim min sima günah günah çalkin name ki bir şeyler dinlenmesinde men edecek. <gülüyor> gibi ben edecek. Giraksi, o yüzden meclisler raksi, hudur meclisler raksi, meclislerinde bulunmaktan men edecek. Bu Girişte ama evvela Allah-u Teala hamd ediyor. Sonra salat salat okuyarak gerekli duaları yapıyor. Orayı geçip 261. sayfada Es'adekümullah subhanu 90 sıfatlarında münezzeh olan al, münezzeh olan Allahu u Teala ziyade, sizi mesut kılsın. Dünya ve âretin saadetine nâilesin. da velemmefdurida ale, alel ukala akıl sahibeleri üzerine ilk farz olan şey evvela kişinin muhatap olduğu Hükümlü olduğu husus nedir? İtikatları düzeltmektir. İtikadı inancı doğru yapmaktır. Bu doğruluk neyle olacak? Bir mucebi bir ara i sünneti vel cemaati ve ehl sünnet vel cemaat ulemasının beyan ettiği, açıkladığı görüşlerin gereğince onların belirli şekilde akaidi düzeltmek lazımdır. Şeker allah Teala sünneti vel cemaati ehl-i sünnet vel layık makbul öyle tentesin. Şeynüm hümül fırka ten naziyeti. Çünkü içerisinde fırka-i naziyedir. hat Şerif'in beyanına göre kurtulan tek fırka itikat bakımından ersett ve zevat olanlardır. Ennübeyyem baadal mesel itikadiyeti elleti fiha ennu bir çeşit kapalık olan bazı itikat meselelerini beyan ederim. bilmek lazım ki en-nallahu teala mevcudun bizatihi. Zatihil mukaddes. kattes pak olan zatıyla Cenab-ı Hak mevcuttur. allah Teala zatıyla mevcuttur. Varlığı zatındandır, kendindendir. Vel eşya küllühe mevcudetun bi'icadihi teala. Allah'tan gayrı bütün eşya Allahu u Teala'nın var etmesiyle mevcuttur. Allahu u Teala'nın yaratmasıyla, icat etmesiyle mevcuttur. Hiçbir şey kendi kendine zor sahasına gelemez. Mutlaka onların hepsini zuhur ettiren, icat eden bir zat vardır. O zat Allahu u Teala Celle Celal'dir. O zatın varlığı kendindendir. Ondan gayrı her şeyin varlığı o zatın yaratmasıyladır. Ve Enne-u Teala vahidun fî ve sıfâti ve fâli. Allahu Teala zatında birdir, tektir, eşi benzeri yoktur. Sıfatlarında da aynı şekilde eşi benzeri yoktur, tektir. Efâli ve fiillerinde de tektir. Dengi yoktur. ya şirketi yani hadim mahutara fil hakikat. Fi emrimle umur asla asla hiçbir işte, işlerden hiçbir işte, hiçbir şeyde hakikat bakımından bakarsak Allahu Teala ile beraber bir ortak yoktur. Allahu Teala'nın ne sıfatlarında ne de fiillerinde ortağı eşi benzeri yoktur. La fil vucud ne var ummakta ve la fi gayrihi ne de diğerlerinde. Hiçbir şeyde Cenab-ı Hakk'ın eşi benzeri ortaktır. Ama vel münasebetül ismiyetü, isim benzerliği, isim münasebeti, vel müşareketül lafziyetü lafızdaki ortaklık, haricatın anil mebhas, bahisinin uzaktır. Yani Allah-u Teala bilir diyoruz ve filan alim bilir, filancı bilir, filancı görür, Allah görür. Bu gibi tabirlerin benzer olması bu lafızda bir benzerliktir. Hakikatte asla alikası yoktur. Sıfatü ve faalü Teala, zira Allah-u Teala'nın sıfatları ve fiilleri münezzehetun anil misli vel keyfi kezati teala Cenab-ı Hakk'ın zatı gibi keyfiyetten ve misilden münezzehtir keyfiyetini anlamamızdan buna bir misil getirmekten Cenab-ı Hakk'ın zatı münezzehtir sıfatları da fiilleri de münezzehtir hakikatını anlayamıyoruz la münasebete beyniha ve beyni sıfatil mümkünat ve faliha Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları ile fiilleri de mümkünatın sıfatları ve fiiller arasında hiçbir benzerlik yoktur. Alaka yoktur, münasebet yoktur. Feyne sıfatül ilm mesela mesela ilim sıfatı Allahu <gülüyor> Teala Allahu Teala için ilim sıfatı sıfatun kadimetün. Allahu Teala'nın ilmi var dediğimiz zaman o kadim bir sıfattır. Yani evveli bulunmayan ezelden beri Mevla Teala'de beraber olan kadim bir sıfattır. <gülüyor> Basitah basittir. Yani mükerrer değildir. Bir takım şeylerin birleşmesiyle medenaya gelmiş bir sıfat değildir. Yani bizim ilmimiz okumakla, dinlemekle, görmekle medenaya geliyor. allah ilm ilmi öyle değil. Basit demek mürekkeb değil. Hakikatun, hakikatten, her bakımdan basittir. Birikerek, çalışarak, eklenerek, ilave edilerek medenaya gelmiş değildir. Ve midzarrak ileyha taaddudun ve tekessürün. Asla asla onun üzerine taaddud ve tekessür, çoğalmak, adetlenmek gelmez. Cenab-ı filan şeyi bildi, filan şeyi bildi, filan şeyi bildi demekle Allah'ın ilminde teattüd, tekessür çağıma hasıl olmuyor. Allah'ın ilmi hakikaten basit, tek bir cüzdür. Yani cüzlememizin tabirleri böyle. Zatı gibi tektir. Olev bitibari teattüdü talukat. Talukatların yani alaka kurduğu şeylerin adetli olması itibariyle olsa bile, yani eşya adetli olsa bile, Cenab-ı Hakk'ın sıfatı tektir. لَنَّ هُنَاكَ اِنْكِشَافٌ وَاَهِدٌ Zira Cenab-ı mesela ilim sıfatında tek bir açılım vardır. رَسِيطٌ مُرَكَّبْ Değilir bu. Hem de اِنْكَشَفَتْ بِهِ o açılımla, tek bir açılımıyla Cenab-ı ilim sıfatının tek bir taallukuyla açıldı, inkişaf etti. اَلْمَالُومَاتُ الْاَزَلِيَّتُ وَالْاَبَدِيَتُ Bütün ezelî ve bütün malumatlar Tevlet-i ilmiyle bilmiş oldu. Bir tek ilmiyle. Basit olan, tek bir taallukla. Ve alime bihi cemiyen eşyayı bi ahvaliha Cenab-ı o tek açılımla, ilim sıfatının tek bir taallukuyla bütün eşyayı bildi. Bi ahvaliha halleriyle, hangi haller? El-mütenasibeti, el-mütedaddeti. Birbirine münasip olan halleri de, birbirine zıt olan halleri de. Külliyatihâ, öçüzliyatihâ. küllî, bütünsel olanları, üçüz-i olanları, hususî, parça parça olanları da. Hepsini Cenab-ı Hak tek bir talihle, ilm tek bir açılımıyla bilmiş oldu. Ne mâ levkatil mahsusati fikül vâidim minhâ. Onlardan her biriyle alakalı hususi olan vakitler ile beraber. Hepsini kendisinin ayrı ayrı vaktinde oluşumu ile beraber, kendisi ezelde onları bildi. Fi ânî vâidî bir anda. Hem de basitin basit olan merak olmayan tek düz ala ve çin. o şekilde ki Zeyden mesela fi o, o anda mesela Zeyd'i biliyor yani mevlatanın sıfatının tek bir açılımıyla bu açılım an yani zaman yok ki bu an tabirinin ibare darlığındandır. O an itibariyle bir açılımla Zeydi bildi. Mevcuden mevcut olarak nadimen madum oldun, yok olur. Ve ceninen, annesinin rahminde cenin olduğunu, sabiyyen sabi olduğu hali ve ben genç olduğu hali ve şeyhan yaşlı olduğu hali ve hayyen diri olmasını ve meyyide ölü olduğunu ve kahime ayakta olduğu hali ve kahiden oturduğu hali ve müsteniden yaslandığı hali ve muztacayan yan yattığı hali ve daha olduğu hali ve bakiyen ağlayıcı olduğu hali ve lezzetlemiş lezzetlenmiş olduğu hali ve müteellimen elemlenici acı sıkıntı çektiği hali ve azizen kıymetli şerefli ve zeliden hakir düşük olduğu hali. ve fil berzah, kabirdeki halini, ve fil mahşer, mahşerdeki halini, ve fil cenneti, cenneteki halini, ve fil telezvizati, cennetteki nimetlenme halini hepsini tek bir açılımla, tek bir taallukla bilmiş oldu. Fekûnü taaddüdü taalluku, taaddüdü taalluku ezan mefkuden fî zâlikel mektun. Bu makamda, bu ilmin bu şekilde açılım makamında Cenab-ı Hakk'ın ilminin tek olmasıyla beraber taaddüd ilminin bütün eşya, taalluku da taattütsüz oluşuyor. Orada da taatüt yoktur. Yani ilmi seyidi ayaktayken, bilirken başka bir ilim, bilücüyken bilirken başka bir ilim, annesinin rahmindeyken bilirken başka bir ilim şeklinde değildir. Tek bir talukla aynı anda hepsini ezelden ebede kadar biliyor. Efendim de taattüdet talukat. isted yani alakaların taatüdü alaka yani Mevla'nın ilminin taat etmesi eğer taatüdle olursa istedği taatüd anat o zaman anların da taatüdle olmasını gerektirir. Ete ezmineti e zamanların da kesretini gerektirir ki valese semete illa anumahbi. Habı cennetin ilmi sıfatında ilmi sıfatın talükünde ta bir andan başka bir şey yok bir an var bir anlık. basitun, minel ezel ezelden ebeden kadar hepsini itibaren basit olan bir an var. La ta'atü tefiye asla asla orada ta'atü yoktur. Yani Zeyd'in bölümünde doğumundan, ölümüne kadar, cennetteki haline kadar gerekli olan ilmi bilmesinde Cenab-ı ilminin tek bir ta'luku vardır. Tek bir ta'luku ile bütün başından sonuna kadar hepsini biliyor. Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'ın üzerine zaman gelmez. ve ta kattum ve önde olmak geride kalmak gibi hal mevlatan üzerine gelmez sıfata gelmez. Ve nisbeten li'l ilmi ta'allukan bil bakın ilim için bütün malumatı bilmekte bir taalluk, bir alaka ispat edince ikunuz za'ka Bu da tek bir taalluk olur, tek bir alaka olur. Ve yesiru bihi Bunun ne olur? Mütallikan alakalanıcı olur. Bir cemil malumat. Bütün malumatın tamamıyla alakalanmış olur. Yani malumatın tamamını bir anda bilmiş olur. Meczaket taalluku eczan meçhulü keyfiyeti. İşte bu taalluk değil. Yani ilim sıfatının eşyayı, malumatı bilmesi, malumatı bilme alakası da meçhulü keyfiyettir. Keyfiyeti bilinmez. Münezzehün anil misali elkeyfi. Misalden, keyfiyetten de münezzehtir. Baktır. Ke sıfatı ilim, ili sıfatı Fena bakın zatı da keyfiyetten müsademe sıfatı da aynı şekilde münezze. Sıfatının taalluku da aynı şekilde keyfiyetten müsademe münezze'dir. Mechulen yani. sana bakın. Zatı da sıfatları da fiilleri de mutlak meş'uldür. Mevla taala hakikat gözünü açarsa insanın ona madara ötesine keşfederse, o zaman o bazı şeylerden haberdar olur. Değilse, akılla, sözle, kelimeyle ancak bu kadar ifade edilebilir. Şimdi bu nasıl oluyor? Olur mu? yine itiraz gelirse, vel nedf'a istib'âde hâzet tasvir Şu tasviri, şu şekillendirmemizi uzak görmeyi def edelim. Bir darb'in mesele. Bir misal getirerek şu açıklamamızdaki uzak görülen hususları yani bu olmaz deniyorsa o olmazlık itibarını, şimdi bir misalle defederim diyor. Ve ederim. Ben ne olurum çünkü yecezu en aleme şahsun bir şahsın bilmesi caizdir, mümkündür yani. El kelime tekil Bir kelime düşünelim mesela bir kitap. Ma'aksam-i farklı, farklı farklı kısımlarla beraber. Ve hal-i değişik halleri beraber. Itibaratı, halim, Zıt olan itibarları beraber bir vaktin vahidin bir vakitte. Bir anda bir kişi kelimenin kullanıldığı mertebeler itibarla onun fiil olmasını, isim olmasını, işte Arapça tabiriyle fa'il mefhul, mütüda haber, neyse, değişik hallerde olmasını değişik hallerde zaman hangi şekilde dönüştüğünü bilebilir. Ya alemul kelimete, o kişi kelimeyi bilir, fiil zahir geldiği bu anda İsmen isim olduğunu. Yani kitap isimdir. Mefilen ve veyahut fiil. Ketebe fiildir. Ve harfen min mesela harftir. Ve sülâsiyen üç harfili. Ketebe üç harfidir. Dörbâyen ektüb mesela dört harfidir. Ve muğraben, muğraptir. Ketebe muğraptir. Üzerine irabdilir. Ve mebniyen. E, mebniyse mebni olduğunu yani irablanmadığını da bilir. Ve mütemekkinen ve gayrim temekkinin. Temekkün. Ve temekkün olan veya temekkün olmayan. Yani... İsimlikte yerleşmiş, filikte yerleşmiş, sabitleşmiş. E, musarifen, musariftir. Cerbete emin alır. Ve gayri musarifin, gayri musariftir. Cerbete emin almaz. Ve marifeten, marifetir, malumdur yani. Ve nekretten nekredir. Maziye ve ya fiilse mazidir veya istihbal e, aittir. Ve emren ve emirdir ve nehye, nehidir, yasaklamadır. Bu gibi hallerde onu bir anda tasarru edebilir. Bel yecüzü en yekule zalike şahs. Bileksü şahsın şöyle demesi caizdir. Şimdi ben ara hazilki eksame Şu eksik kısımları görüyorum. itibarati şu itibarları görüyorum. Fi merati bir kelimeti, kelime mertebelerinde, kelimenin hallerinde. Bir vaktin vaidin bir vakitte. Hem de bir tafsili, tavsiratiyle biliyorum. Yani demek ki o şahıs biraz ilimden mahirse kelimenin hadr hale dönüştürülmesini hangi durumlara geldiğini daha evvel çalışmış, öğrenmiş, elde etmiş. Bir anda onu tasavvur edebiliyor. Başka bir kelime sorarsan Onu da tasavvur edebilir. Ve izâ şâhâne cem'ul ezdâ mütusavveren ilmil mümkün mümkünatta olan bir kulun, bir insanın ilminde bir takım zıt şeyleri cem bir arada toplamak mümkünse, kefe yekûn fi fî ilmil vacib bu durum vacib Teala'nın ilminde nasıl uzak olsun? Allahu Teala bütün zıtları bir anda bilebilir. Elillâheil meselil âlâ en yüce misal Allah-u Teala'dır. daha yücesi Allah için getirilir. Dolayısıyla insan da aciz olan insan da böyle değişik şeyleri bir anda bilmek mümkün oluyorsa ki oluyor zekasına göre kapasitesine göre tasavvuruna göre daha değişik şeyler bir anda o halde hepsinin sahibi olan hepsine ilim basmasını veren hakiki ilim sahibi Allah-u Teala ezelden ebede kadar bütün malumatı tek bir talükla ilminin tek bir talüküyle olabilir. Yembeğen <gülüyor> yula bilmek lazım. Anne, huna Burada beyin kâhne cem-ı zıt sureten. Suret bakımından her ne kadar zıtları cem etmek var. Mesela Zeyd'in hayatta olması veya Zeyd'in ölü olması, kabirde olması, dünyada olması gibi zıt şeyleri bir anda bilir dedik. Bir anda zıt şeylerin bir ara gelmesi gibi görünüyorsa da la zıt diyete mefkûdetun beyne fil hak. burada bunlar arasında zıtlık yoktur. Niye? Fe'niyül Teala zilal-ı taziri ve'in alime zeyden mevcuta Zeyd'i mevcut bildiği zaman Madumen veya Madun bildiği zaman yok bildiği zaman fi'anin vaidin bir anda onu yok veya var şeklinde biliyorsa velakin o tarla alime fiz'al an o anda biliyor ki enne vakti vücudihi mesela mesela Zeyd'in mevcut o vakti daha 200 senenin mühicret mesela hicretten 1000 sene sonra filan tarihte var olacak o şekilde onu gene takdir etti O şekilde bildi. Vakt-i Adem-i üzerine kesmiş olan yokluk vakti ise câbı tilkesenetil mâyed-i o bin senesinden daha evvel vaktidir. Daha evvel yokudur. Yok olarak onu bildi. O dünya zuhur vakti gelince onu var olarak bildi. Vakt-i Adem-i illâhi'ki pâdi ef'in mesela 100 sene sonra da hicrette 100 sene sonra da 1000 hicretten 1000 seneden sonra gelen 100 sene yani 1100 senesinde de onu yok olacağını da biliyorsa demek ki dünyaya gelmeden evvelki yokluğu, geldiği anki varlığı, daha sonraki yok olması, hepsi sırayla zaman içinde devam eden bir haldir. Bu durumda felâ tadâ attı beyni hüman, felâ kanak aralarında bir zıtlık yoktu, nil tıgâ zamanlar farklı vardır. Mevlat hepsini birden biliyor. Ve âlâ kıyas, bu kıyas nedir, sahibül diğer hallerde böyledir. Dolayısıyla cenab bakın ilminin hepsini birden talib etmesinde de, eşyanın kendi aralarındaki zıtlıktan dolayı Mevla'nın ilmine bir sıkıntı has olmaz. Mevla onların hepsini kendi vakitlerinde bilir. Kendisi vakitten, zamandan münezzehtir. Eşya vakit içinde, cerah için eşyanın mutlaka bir zamanı, mekanı, ciheti olması lazım. Ki sırayla eşya dünyaya gelsin, hayatını sürsün. sonra yok olup, ahirete göçsün. Mevla Teala ise il mezerisi olduğu için baki olduğu için, kadim olduğu için, eşyanın ilmini bir anda bilmesi sıfatının bir açılımıyla, bir taallukuyla hasılmaktadır. Fettaddafa min Hazret-i Takkik. Bu gerideki açıklamadan ortaya çıktı. En ilmu-u Teala la tetarrak uleyhi şaibetü'l-tegayyürü. Cenab-ı Hakk'ın ilmine değişme şaibesi kokusu gelmiyor. Taallukuhi bil cüz-i'yatil Değişik değişik yüzü alakalı alınması sebebiyle gene bakın ilminde bir değişiklik olmuyor. Hala tatabahu hudus Onda hudus sonradan ortaya çıkma alametleri zannı Mehmet el-Mes'ud. Kima azameti felsefetu. Hasıbız böyle zanlıyorlar. Böyle yanlış anlıyorlar meseleyi. Eşya hadis olduğu için onu bilmekte hadis diyorlar. Kendilerinin ilmiyle Allah'ın ilmini karıştırıyorlar bunlar. Netayure şayet teşhili varsa değişiklik nasıl olur? Yine teğayyürat, mahkık değişiklik. İnne ma tusavvuru ala takdiri taalluki ilmi taala vahidin ancak gene bakın ilminin bir şeye taalluku diğer şeye taallukundan sonraya kalırsa. Önce onu bilecek, önce var olduğunu bilecek, sonra hayatta olduğunu bilecek, büyüdüğünü bilecek, sonra öldüğünü bilecek. Böyle sırayla ilmi bilgisi sırayla talep edecek olsaydı o zaman ilminden de taluk etmesinde taatüt adet olmuş olurdu. Ve mâiza tâalluka'l-mütâlebi külli Cenab-ı Hak'ın ilmi hepsine bir anda tâalluk edince fela tesavvur fi teğayyür ve hudûr. Orada değişmek ve hadis oradan bakmanası düşünülemez. Hâla hazreti Feynez'in ilahî Cenab-ı Hak'sın burada değişik değişik takım tâallukların ispatına da gerek kalmaz. hatta ki net ve hudûs-u ila tilke taalluka yani Teala'nın ilminin taallukatında ta'addüt ve tekessür vardır diyen bazı alimlerin sözü Allah Teala'nın ilmine değil de ilminin taallukuna ta'addüt ve hudûs döner diyerek sıfat-ı lâ ilâsı sıfat-ı ilim sıfatına değil de taallukuna o hak kudus ve taaddüt dönüyor demişler. kemal ı Ali bazı miskelim. Bazı kelamcılar böyle demişler. اِدَفِ شُبْهَةِ الْفَلَاسِفَةِ felsefecilerin şüphesini tefetmek için. Buna gerek yok. اِذَا اَسْبَتْنَا تَعَدُّدَ تَعَلُّكَاتِ فِي جَانِبِ الْمَعُلُمَاتِ Yani şahit biz malumat tarafında taadud var. Dolayısıyla o malumatın taadudu ilim sıfatıyla taallukundan adetlidir. Derse o onun cevazı var. Ama allah Teala ilim sıfatı tarafından ilim sıfatının eşyayı bilmesi tarafındaki taalluk tek bir taalluktur. tek bir taalluk ile bütün eşyayı bir anda biliyor. Yani burada eşya taaddittir. Sayısız şekilde eşya zuhra geliyor, hadis oluyor, değişiyor. Bu değişiklikler nasıl olacak diye bir şüphe ortaya çıkarsa, değişikliklerin ilim sıfatıyla alakalması taatüt ediyor. Değişiklikler sürekli değişen şeyler ilim sıfatına taalluk ediyor. Değişiklikler içerisinde baktığımız zaman var, taatüt var. Ama Cenab-ı ilim sıfatı tarafından baktığımız zaman tek bir açılım. Ezleden ebede kadar her şeyi bilmiştir. Hatta, değil mi? Hazreti Şafet'e lev, mahfuzda hepsini yazmıştır. Kaleme emretti, yaz. E yazacak? Ezleden ebede kadar ne olmuşsa hepsini yazdı. Dolayısıyla Allah'tan ilminde yaş, kuru ne varsa hepsi sabittir. Bir taallukla oluyor. İşte meseleyi böyle ince anlayan i̇mam diğer ulamadan bu şekilde ayrılmış oluyor. Yani seçilmiş oluyor, mümtaz oluyor. Deneme bakın ilmi hakkında değişik mal malumatlar yer gelirse konuşacağız şimdi bundan sonra kelam sıfatına geçiyor İnşallah onu ikinci sobetimize bırakalım Merhamdim